Alo iyi akşamlar. akşamlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Ee, benim bir sorum vardı ama annemle alakalı. Buyurun. Ee, annem kendisi hafız fakat e, sürekli temizlik hastası oldu. Biraz resfesi hastası oldu. Hı -hı. Ee, sürekli çamaşır makinesine çamaşır çıkamıyor. Sürekli ben pis miyim temiz miyim? Hani, bunun gibi sürekli kendinden tereddüt ediyor. Namaz kılamıyor bu yüzden. Ee, sürekli ben oğluyum yani beni pis pishane diyor. Evet. Beni de hani kirli zannediyor. Namaz kılmaya uygun musun değmesin gibisinden. Ee, beni de tabi caiz hani biraz şey olacak ama, özel olacak ama cünür zannediyor beni de hani kendisi. O yani, yüzden hiçbir yere değmiyor, bir şey yapamıyor, bir iş yapamıyor. Kur'an da okuyamıyor. Okumuşuşuyor ama e, bu aslında bir türlü çare bulamadı yani. Ne yapması e, lazım ne diye soruyorsunuz. ne Sürekli dua okumaya çalışıyor, felak nasıl okumaya çalışıyor ama... Uzun zamandır sürede süresi Kendini hmm. kirli zannediyor. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Cenab-ı Hak Celle Hazretleri hepimizi, bütün ümmeti Muhammed'i hatta insanlığı korusu asrımızın müptela olduğu bir hastalıktır. Bundan kurtuluş yolu hem bütün hastalıklar için de bunu genel olarak söylemiş olalım. Biz şimdi Bedenimizde bir hastalık olduğu vakitte doktora gidiyoruz ki gitmeliyiz, tedavi olmalıyız. Zira bizim dinimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emriyle ey insanlar tedavi olun diye emir buyuruyor. İnsanın akıl melekelerinde de bir takım nedenlere bağlı olarak zaman zaman arızalar, hastalıklar meydana gelebiliyor. Ağır hastalıklar bedensel ve akıl melekelerinde meydana gelen zaman zaman arıza, küçüklük ve yüklü meydana gelebiliyor. İşte bunların akli arızalardan birisi de vesvesedir. Küçük bir arızadır bu, vesvesedir. Bundan kurtulabilmek için, demek ki bedensel hastalıkta doktora müracaat ettiğimiz gibi, bu tür akıl sağlığımızla ilgili olarak meydana gelen arıza veya hastalık hallerinde de, doktora müracaat etmeli ve onların vermiş olduğu ilaçları, onların göstermiş olduğu şekilde kullanıp hastalığımızı atmaya gayret edeceğiz. Bu fiili tedavi. Birin ikincisi de manevi tedavi dediğimiz dua. Dua etmek. E, vesvesede veya işte diğer hastalıklarda Cenab-ı Hak Celle Vâla Hazretlerine dua ederiz. Ve bunun bizden alınması, şifa bulmamız için niyazda bulunuz, yalvarırız, yakarırız. Bu konuda en hoş ve en güzel Resulullah Efendimiz'den gelen bir tavsiye var. Ya hayya kayyum, ya del celali vel ikram. Zikrine devam etmektir. Ya hayya kayyum, ya del celali vel ikram. Hepimizin bildiği bir duadır bu. Bunun yanında Müslümanların vesveseye tutulan kardeşlerimizin şuna dikkat etmesi lazım. Vesveseye itibar etmemeliler vesveseye asla itibar etmeli, bunun bir fısıltıdan, akla gelen fısıltı, beyne gelen bir fısıltıdan ibaret olduğunu bilmeli ve itibar etmeli. Mesela bakın şimdi, bunu muşahhas bir, e, somut bir misalle açıklayalım. Sizin evinize birisi geldiği vakitte, evinize birisi geldiği vakit, siz o insana ikram ederseniz, bir dahaki sefer de gelir. İkramı ne kadar çoğaltırsanız, o, o da o kadar sık sık gelir. Ama ikram etmezseniz, ona itibar etmezseniz, ona değer vermezseniz, varlığıyla yokluğu eşit kabul ederseniz, o adamca sizi bir daha ziyarete gelmez. Bir Değişik bir gelmez, insan. Değil mi? Mesela hırsız bir komşusu var, işte fakir bir insan. Onun evine hırsızlık yapmak için girer girmez. girmez. Evet. Ama zengin olduğunu biliyorsa mesela evin hanımefendisinde işte altınlar kolunda, işte gerdanında, kulağında küpeler vesaire zineti eşyası, e, altlarında makam araba, e, arabaları vesaire görüyor. E bu eve hırsız girmek ister mi? İster. Elbette. Tamam Şeytan aleyhinnane de böyledir. Vesvese verdiği insanda ikram gördüğünü görürse. Tamam, orada alınacak bir şeylerin olduğunu görürse Oradan, hafız olduğundan bahsetti. Işte, hafız olması şart değil. Mesela namaz kılıyor, alabileceği bir şeyler var, oruç tutuyor, gece teyettüler kalkıyor, hı hı. bol bol sadakalar veriyor. Bunun gibi yani, ee, o insanda alabilecekleri bir şeyler varsa ve o insanda ona ikram ediyorsa, yani vesvese her gördüğü vakitte ya niye geldin, için geldi, neden ben vesaire gibi böyle e, ikram izzet görüp ona itibar ediyorsa. Şeytan orayı boş bırakmaz. Her gün gelir, her gün gider. Her saniye, her dakika gelir gider. O zaman yapılacak işlem nedir? Tedavi olmak, ilaç kullanmak, dua etmek. Artı şeytan aleyhillânenin bu tür vesveselerine asla itibar etmemek. Akla geldiğinde hangi koluda vesvese varsa elhamdülillah. Mesela bazen iman konusunda bile olur. Allah'ı inkar etmek gelir insanın aklına Allah korusun. Peygamberi inkar etmek gelir. Acaba Kur'an Allah'ın kelamı mı değil mi? Acaba din hak mı değil mi? Vesaire gibi her türlü vesvese gelebilir. Geldiği vakitte elhamdülillah Cenab-ı Hak beni sağlıklı kıldı bin şükür deyip Hiç ona iltifat etmeden işine devam ettiği vakitte şeytan bakar ki burada ikram yok, izzet yok Burada kendisine bir iltifat yok, değer yok Yavaş yavaş bu sefer ümidini keser ve bırakır gider Bir de hocam insan bilmediğinin Düşmanıdır e, tabii. Değil mi? Tabii. Yani bunun kimden geldiğini, nereden geldiğini bilirse eğer zaten bundan kurtulma yolu açılıyor. Açılıyor yani. yani bu düşüncelerin oluyor. kendinden geldiğini düşününce insan kendine bu sefer Tabii. düşman oluyor. Onun için mesela bir hadis-i şerifte tamam mı? Şeytan aleyhillanenin aleyhillan vesveselerinden bahsedilirken sakın velahan diyor sizi namazınızdan efendim ibadetinizden abdestinizden etmesin diyor. Velahan nedir? Abdest alırken vesvese veren şeytanın adıdır. Yani yok buran kuru kaldı işte abdest ve kusura yok evet. şuran kuru kaldı yok kulağın içine değmedi yok küpe işte hanımlarda küpe deliği ıslanmadı. Yok efendim işte e, şu saçımın altı ıslandığımı ıslanmadı. Hayır kardeşim bu şekilde bir saat banyoda duran kardeşlerimiz oluyor bize söylüyorlar bazen hocam bir saattan önce çıkamıyorum diyor. İşte bunlar vesvesedir normal olarak yıkandıktan sonra işte abdestini aldıktan sonra ıslandı veya ıslanmadığına bakmaksızın çıkacak ve gidecek namazını kılacak. Hatta üzerine gidecek değil mi? Tabii üzerine yani gidecek. Islanmadığısa yani, da ıslanmasın canım. Gibi. Devam edecek tabii. Bu böyle devam ettiği vakitte şeytan aleyhillah onu bırakır inşallah. İnşallah.